Mesneviden Öyküler Bakkal ve Papağan Eski zamanlarda bir bakkal vardı. Bakkalın dükkanında bir papağanı vardı. Papağanın yeşil renkli tüyleri çok güzeldi. Üstelik konuşan bir papağandı bu. Dükkana gelenler onun konuşmasına hayran kalıyorlardı. Bakkal bu güzel ve konuşkan papağanı çok seviyor, ona çok iyi bakıyordu. Bakkal çeşit çeşit ürünler satardı dükkanında. Un, tuz, şeker ve yağdan tutun da güzel kokulara varınca deyin her şey vardı. Bakal dükkanına çok özen gösterir, dükkanın temiz ve düzenli olması için elinden geleni yapardı. Papağın da sahibini çok sever, o yokken dükkanda bekçilik eder, müşterilerle konuşur, şakalaşırdı. Ama bir gün beklenmedik bir şey oldu. Bakal bir iş için evine gitmişti. Papağın dükkanda yalnızdı. Papağan becerikli olmasına becerikliydi ama ara sıra ürkekliği tutardı. Yine bir şeyden ürken papağan ansızın uçup gül yağı şişelerine çarptı. Şişeler devrilip içindeki yağlar yerlere yayıldı. Her yer yağ olmuştu. Hatta bakkalın kenarda asılı duran önlüğü bile yağ içinde kalmıştı. Papağan çaresiz bir şekilde köşesine çekilip sahibini beklemeye başladı. Bakkal evden çıka geldi... Papa'nın hiçbir şey olmamış gibi köşesinde duruyordu. Bakkal dükkanın halini görünce sinirlendi. Bu işi papa'nın yaptığını düşünen bakkal elindeki cetvelle papa'nın başına vurdu. Papa'nın başı fena halde yaralanmıştı. Üstelik sahibiyle de müşterilerle de hiç konuşmaz olmuştu. Birkaç gün sonra papa'nın başındaki yara iyileşmiş ama izi kalmıştı. Papağanın başındaki güzelim tüyler yok olmuştu. Sahibi yaptığına pişmandı ama son pişmanlığın yararı yoktu. Bakkalı asıl üzen şey papağanın kel olması değil hiç konuşmamasıydı. Bakkal onun yeniden konuşmaya başlaması için elinden geleni yaptı ama çabası hiçbir sonuç vermedi. Günler geçti değişen bir şey olmadı. Bu durum günlerce böyle sürdü. O güzel papağanın adı artık kel papağan olmuştu. Kel papağan dükkanda köşesinde sessizce durur, gelen gideni izlerdi. Sahibi de onu konuşturmak için çabalar, ilginç şeyleri ona gösterirdi. Papağan yine böyle etrafı seyrederken başında hiç saç olmayan bir adam içeri girdi. Adam bilge bir dervişti ve saçını ustura ile kazıtmış, başında hiç saç bırakmamıştı bu durum papağana çok ilginç gelmişti. Bu ilginç durum karşısında papağanın dili çözüldü ve şöyle dedi. Nasıl oldu da kel oldun? Yoksa sen de mi şişeleri devirip yağları döktün? Papağanın bu sözüne herkes güldü. Dediler ki, Dervişle kendini bir tutuyor. Oysa görünüşe aldanmamak, kendini başkasıyla ön yargılı bir şekilde kıyaslamamak gerek. Akıllı tavşan. Yemyeşil bir orman içinde, dostluk içinde yaşayan hayvanlar vardı. Her gün ormanda otlayıp karınlarını doyururlardı. Onların mutluluğunu bozan tek şey aslan korkusuydu. Çünkü aslan her gün gizlice onlara yaklaşarak saldırıyor, içlerinden birini yakalayarak kendine yemek yapıyordu. Bu yüzden bütün hayvanlar tedirgindi. Onlar aslan korkusundan evlerinden çıkmayacaklardı ama aç kalmamak için Ormanda yiyecek bulmak zorundaydılar. Sürekli aslan korkusuyla yaşamak onları bıktırmıştı. Sonunda bu duruma bir çözüm bulmak için toplantı yaptılar. Herkes görüşünü söyledi. İçlerinden birinin görüşü herkese uygun geldi. Aldıkları kararı bildirmek için hep birlikte aslanın yanına gittiler. Hayvanların sözcüleri şöyle dedi. Kralım sana bir teklifimiz var. Biz her gün korku içinde yaşamaktan bıktık. Sen nasıl olsa her gün gelip birimizi yakalayıp yiyorsun. Artık senin zahmet çekmene gerek yok. Bundan böyle her gün seni biz doyuracağız. Her gün içimizden birimiz gönüllü olarak sana yemek olacak. Böylece diğerlerimiz ormanda korkuyla gezmekten kurtulmuş olacak. Buna ne dersin? Aslan bu işte bir hile olabileceğini düşünüp dedi. ''Hile yapıyor olmayasınız. Çalışıp çabalamadan karın doyurmak hiç olacak şey mi? Üstelik kim kendi ayağıyla ölmeye gelir?'' ''Hayır sayın aslan'' dediler. ''Ne hilesi? Sana hile yapmaya gücümüz yeter mi? Senin gibi değerli birinin çalışıp yorulması yakışık almaz. Sen hiç merak etme.'' Aslan biraz düşündü. Karşısındaki hayvanları korkunç bakışlarıyla süzdükten sonra dedi... Aslında çalışmadan karnımı doyuracağımı aklım kesmiyor ama gene de sizi deneyeceğim. Bakalım sözünüzde duracak mısınız? Hayvanlar hep bir ağızdan söz verdikten sonra üçlerinden birini kurayla seçip o günün yemeği olarak aslana bıraktılar. Aslan, ''Bu iş hoşuma gitti.'' dedi içinden. Bundan sonra da böyle kendi ayaklarıyla gelirlerse çalışıp yorulmama gerek kalmayacak. Böylece her gün sırası gelen bir hayvan diğer arkadaşlarının rahat otlamaları için kendini feda edip gönüllü olarak aslana yem oldu. Bu durum pek hoş değildi ama her gün ölüm korkusu yaşamaktan da iyiydi. Günlerden bir gün aslana gitme sırası tavşana gelmişti. Tavşan gitmekte isteksiz davranıyordu. Bu zorbalık artık bitmeli dedi. Diğerleri itiraz edip dediler. Neler söylüyorsun sen? Biz günlerdir verdiğimiz sözü tutup bir arkadaşımızı aslana veriyoruz. Yoksa sözümüzü tutmamış oluruz. Sen gitmezsen adımız kötüye çıkar. Aslanla başka türlü nasıl baş ederiz? Tavşan yavaş davranıyor, girişini geciktiriyordu. Çünkü aklına bir hile gelmişti. Bu hileyi aslan yutarsa bütün hayvanlar kurtulacaktı. Tavşan arkadaşlara dönerek dedi. Kardeşlerim, benim bir planım var. Bana güvenin. Bu planı uygulamak için bana biraz zaman verin. Diğerleri onun böyle bir hile yapacağına inanmıyorlardı. Ona kızarak dediler. Sen tavşansın. Tavşan gibi davran da boyundan büyük işlere kalkışma. Tavşan onları inandırmak için epey dil döktü. Onlara bir tavşan olduğu için kendisini küçümsememelerini, kendisine bu düşünceyi Allah'ın verdiğini söyledi. Onlar da sonunda tavşana inanmaya başladılar. Tavşanın nasıl bir plan düşündüğünü sordular ama tavşan hilesini onlara anlatmadı. Sadece şöyle dedi. Dostlarım bana güvenin çünkü sırrını başkalarına söylersen artık sır diye bir şey kalmaz. Tavşan arkadaşlarının yanından ayrılarak yola koyuldu. Aslanın yanına gidiyordu. Bilerek yavaş gidiyor gecikiyordu. Aslan ise o günkü yiyeceğinin gecikmesine sinirlenmiş, kükreyip duruyordu. ''Zaten bu hayvanlara güven olmaz.'' diyordu. ''Bak, sonunda verdikleri sözü bozdular. Ben bunun böyle olacağını biliyordum.'' Aslan kızgınlıktan pençesiyle yerleri tırmalarken, uzaktan tavşanın gelmekte olduğunu gördü. Tavşan geldiğinde aslan ona öfkeyle bağırdı. siz tavşan! Kadat'ın huzuruna böyle mi gelinir? Bilmez misin benden bütün hayvanların ödü kopar?'' Niçin geç kaldın? Tavşan korkudan titrer bir halde. Kralım dedi. İzin verin de anlatayım. Suç bende değil. Aslan daha da sinirlenerek kükredi. Demek suç sende değil. Kimmiş bakalım suçlu? Aslında erkenden yola çıktım ama erken çıktın da bu zamana kadar nerede kaldın? Tavşan niçin geç kaldığına dair uydurduğu hikayeyi anlattı. Arkadaşlarım bir tek tavşanla kralımızın karnı doymaz diye yanıma bir tavşan daha verdiler. Biz iki tavşan gelirken yolda önümüzü başka bir aslan kesti. Bizi yemek istedi. Biz de dedik, krallar kralı bizi bekliyor, ona gitmemiz gerek. O ise bizim bu sözümüze kızarak, krallar kralı da kim oluyormuş dedi. En büyük kral benim. Ben ısrarla, ''Krallar kralı aslan bizi bekliyor. Onu bekletmek olmaz. Kralıma haber verip sizden söz edeyim.'' dedim. O da ''Öyleyse arkadaşını benim yanımda rehin bırak. Çabuk gidip geri dön.'' dedi. Ona rehin bıraktığım arkadaşım benden daha temizdi. Aynı ormanda kendinden başka bir aslanın daha olmasına rahatsız olan aslan heyecanla ''Gel bakalım.'' dedi. ''Neredeymiş bu aslan? Onun cezasını vereyim de görsün.'' ''Yok eğer yalan söylüyorsan senin için çok kötü olur.'' Tavşan önde aslan arkada yola koyuldular. Tavşan aslanı bir kuyuya doğru götürdü. Kuyuya yaklaşınca tavşan korkuyormuş gibi yaparak geride kalmaya başladı. Bunu gören aslan, ''Neden geride kalıyorsun? Bir şey mi oldu?'' ''Sözünü ettiğim aslan bu kuyuda. Baksana elim ayağım titriyor. Yüzüm korkudan sapsarı oldu.'' ''Korkma onu bana göster.'' ''Ben onu bir vuruşta gebertirim.'' Tavşan titriyormuş gibi yaparak aslana yalvardı. ''Beni kucağına alırsan gösterebilirim.'' Aslan tavşanı kucağına alıp kuyunun başına geldi. Aşağı bakınca kuyuda kucağında bezili bir tavşan bulunan bir aslan gördü ve hemen tavşanı bir kenara bırakıp kuyuya atladı. Oysa kuyuda su vardı. O kuyudaki başka bir aslan değil kendi yansımasıydı. Ormandaki hayvanlar aslan belasından kurtuldular ve tavşana teşekkür ettiler. Kendisi küçük ama aklı büyük tavşan onlara şu öğüdü verdi. Aslan kuyu'da kendi yansımasını kendi düşmanı gibi gördü. Unutmayın ki zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Padişaha Su Hediye'den Adam Bir zamanlar Bağdat'ta çok cömert bir halife vardı. Cömertliği dillere destan olmuştu. Kendisinden yardım isteyenleri güler yüzle karşılar, istediklerini onlara fazlasıyla verirdi. Bu halifenin şehrinden çok uzak bir çölde, yoksul bir adam yaşardı. Adamın karısı her akşam kocasına dert yanar, yoksulluklarından yakınırdı. Derdi ki, ''Herkes bolluk içinde yaşıyor. Biz ise ekmeği zor buluyoruz.'' Kocası da ona hep sabretmesini söyleyip, ''Zaten ömrümüzün yarısı geçmiş. Halimize şükredelim. O kadar da kötü durumda değiliz.'' derdi. Adamın bu sözleri karısının kulağına girmez şöyle karşılık verirdi. ''Bunlar boş laf. Hem yoksulsun hem de kendini beğenmiş. Kendini beğenmişlik kötü bir şey.'' Üstelik yoksulların kendini beğenmesi daha da kötü. Sonunda kadının sözleri etkili oldu ve adam yoksulluklarına son vermek için bir şeyler yapmayı kabul etti. Ama ne yapacağını bilmiyordu. Karısına, madem öyle bu konuda ne yapmamı önerirsin diye danıştı. Karısı cömert halifenin ününü duymuştu. Halifeye git dedi, o seni boş çevirmez. Adam, İyi ama dedi, büyüklerin huzuruna eli boş gidilmez. Ona ne götürebilirim ki? Kadının aklına iyi bir fikir gelmişti. Ona bir testi su götür. Bizim bu çölde sudan daha değerli bir varlığımız yok. Eminim halife de böyle güzel bir su görmemiştir. Zavallı kadın, halifenin yaşadığı Bağdat şehrinde Dicle nehrinin aktığını bilmiyor, çöldeki gibi orada da su sıkıntısı olduğunu sanıyordu. Kocası bu fikri çok beğendi ve hemen bir testi alıp çölün en iyi kuyusundan su doldurdu ve ağzını sıkıca kapadı. Yolda başına bir şey gelmesin diye de testiyi iyice sarıp sarmaladı. Adam yola koyuldu, karısı onu dualarla uğurladı ve kocasına testiyi hırsızlara kaptırmaması için dikkatli olmasını söyledi. Adam yolda dikkatle ilerliyor, kadın da testinin başına bir şey gelmemesi için dualar ediyordu. Sonunda adam Bağdat'a ulaştı. Resmi giyimli birilerini görünce onlara halifenin sarayını sordu. Adamın yoksulluğu her halinden belliydi. Görevliler hemen onu alarak saraya götürdüler. Çünkü halifenin adamları da halife gibi cömert ve iyilik severlerdi. Adam özenle getirdiği su dolu testiği halifeye verilmek üzere onlara teslim etti. Adam testiği sağ salim getirdiği için şükrediyordu. Çok şükür diyordu. Bu çok değerli hediyemi başına bir şey gelmeden yerine ulaştırdım. Eşim bunu bir bilse çok sevinir. Halifenin adamları bu durum karşısında neredeyse güleceklerdi ama hiç belli etmediler. Adamın hediyesini aldıktan sonra karnını doyurup dinlenmesini sağladılar. Sonra da halifenin huzuruna vararak adamın hediye olarak getirdiği su dolu testiyi sundular. Halife adamın samimi davranışından çok etkilenmişti. Adamlarına şöyle dedi. Bu testiyi altınla doldurun. Kendisi ve ailesi için giyecekler verin. Fakat onu mutlaka Dicle nehri üzerinden evine gönderin. Çünkü Dicle üzerinden yol daha kestirme olur. Halifenin adamları sana halifenin selamı var diyerek adama altın dolu testiyle birlikte birçok hediye verdiler. Sonra da onu halifenin buyurduğu gibi Dicle nehri kıyısında bir gemiye bindirdiler. Adam gemiye binip Dicle nehrini görünce getirdiği hediyeden dolayı kendi kendine utandı. O büyük halife ne kadar cömertmiş dedi. Benim o değersiz hediyemi çok değerli bir şeymiş gibi kabul etti. Karşılığında da bunca değerli hediyeler verdi. Bizim Allah'a ibadetlerimiz de bedevi adamın halifeye hediye olarak bir testi su götürmesi gibidir. Fakat samimi ve gösterişsiz ibadet edersek Allah kat kat karşılık verir. Padişahın Doğanı Eski zamanlarda bir padişahın eğitilmiş bir Doğan'ı vardı. Doğan, az zamanı küçük av hayvanlarını yakalayıp padişaha getirir, görevini bitirdikten sonra gelip padişahın koluna konardı. Bir gün ne olduysa olmuş, Doğan kaçmış, padişahın koluna geri dönmemişti. Ortadan kaybolan Doğan'ı her yerde arıyorlar, bir türlü bulamıyorlardı. Padişahın avlandığı ormanın yakınlarında bir kulübe vardı. Kulübenin önünde yaşlı bir kadın çocuklarına yemek pişirirken Doğan'ı gördü. Doğan, yaşlı kadından kaçmadı. Kadın da onu yakalayıp ayaklarını bağladı. Doğan'ın kanatları kocaman, tırnakları upuzundu. Yaşlı kadın, ''Sana iyi bakmamışlar, bu yüzden tırnakların uzayıp tüylerin çoğalmış.'' diyerek Doğan'ın kanatlarını kısaltıp tırnaklarını kesti. Yaşlı kadın, Tırnaksız ve kanatsız Doğan'ın işe yaramayacağını bilmiyordu. Sonunda padişah ve adamları Doğan'ı tırnakları kesilmiş, kanatları kısaltılmış halde buldular. Padişah, vefasız davranıp efendisinden kaçanın hali işte böyle olur dedi. Doğan ise padişahtan kaçtığına pişman olduğunu göstermek için kanadını ve gagasını padişahın koluna sürüyor, bu hareketiyle sanki özür dileyip, Şöyle diyordu. Bir daha benim değerimi bilenleri terk etmeyeceğim. Ayıyla Dost Olan Adam Büyük bir ejderha bir ayıya saldırmıştı. Ayı köşeye sıkışmış, kendini korumaya çalışıyordu. Ejderha neredeyse ayı yutmak üzereydi. Ayı can havliyle inlemeye başladı. Tam o sırada ormanda bulunan genç bir adam ayının feryadını duyup yardıma koştu. Cesur adam, ejderhanın ayıya saldırdığını görünce, ejderhaya saldırarak ayıyı kurtardı. Ayı, canını kurtaran adamın yanından ayrılmaz oldu. O, adamın iyiliğine böylece teşekkür ediyordu. Adam nereye gitse, ayı da arkasından gidiyor, sadık bir köpek gibi onun yanından ayrılmıyordu. Ayının bu bağlılığı, adamın hoşuna gitmişti. Böylece, ayıyla birlikte bir süre ormanda gezinen adam, yorulup bir ağacın gölgesi altında dinlenmek için uzandı. Ayı ise onun başında bekçi gibi beklemeye başladı. O sırada oradan geçen bir adam onları gördü. Çok şaşırmıştı. Şaşırmakta haklıydı. Bir insanla bir ayı arkadaş olmuşlardı. Oysa ayılar vahşi hayvanlardı ve insanlara zarar verebilirlerdi. Yoldan geçen bu adam, ayıyla arkadaş olan adama selam verip ''Bu ne hal kardeş? Bu ayı da nereden çıktı böyle?'' dedi. ile arkadaş olan adam, ejderhanın ayıya saldırmasından başlayarak bütün olanları anlattı. ''Ayı sana minnet duyuyor ama ile bir arada bulunmak tehlikeli olabilir. Aptalların dostluğuna güven olmaz. Bir an önce ondan kurtulmaya bak.'' dedi. Adam onu ayıdan ayırmak için çok dil döktü. ''Ben senin iyiliğini düşünüyorum.'' Ben insanım, sen de insansın. İnsan, insanla dost olmalı, ayıyla değil. Bu öğüt adama hiç etki etmedi. İçinden, beni kıskanıyor, böyle bir sevgi elbette kıskanılır diye düşündü. Senin öğüdüne ihtiyacım yok, var git yoluna. Zaten çok uykum var, diyerek gölgede yatmaya devam etti. Bir süre sonra derin bir uykuya daldı. Adam uyuyor, ayı adamın yüzüne konan sineği kovalıyordu. Ancak sinek inat edip tekrar geliyordu. Ayı sineği genç adamın yüzünden birkaç kez kovmuş ama sinek hemen dönüp geri gelmişti. Ayı sineğe sinirlendi ve gidip iri bir taş alıp geldi. Baktı ki sinek yine uykudaki adamın yüzüne konmuş, sineği ezmek için değirmen taşı büyüklüğündeki taşı kaldırıp sineğe vurdu. Genç adam, akılsız ayının dostluğuna güvenmenin ve o iyi adamın verdiği öğüdü dinlememenin cezasını canıyla ödedi. Fare ile deve Bir fare ile bir deve birlikte yolda gidiyordu. Deve ile arkadaş olmaya çalışan fare, devenin yularını tutup çalımla yürümeye başladı. Deve ise farenin yaptığını umursamıyor, onun arkasından yürüyordu. Bundan cesaret alan fare, kendisini deveden güçlü ve üstün görmeye başlamıştı. Deve, sen kendini bir şey sanmaya devam et, birazdan ben sana gösteririm, diyordu içinden. Fare önde, deve arkada epeyce yol gittiler. Sonunda çağlayarak akan bir ırmağın kıyısına geldiler. Fare ırmağı görünce ne yapacağını bilemez halde kala kaldı. Deve fareye seslendi. ''Niçin durdun arkadaşım? Dağlarda, ovalarda ne güzel yürüyordun. Sen benim kılavuzumsun. Yularımı nereye çeksen gidiyorum. Şimdi niçin yürümüyorsun?'' ''Bu ırmak çok derin arkadaş.'' dedi fare. ''Boğulmaktan korkarım.'' Deve hemen öne geçip ''Bakalım suyun derinliği koktuğun kadar var mıymış?'' dedi ve hemen suya adım attı. Su devenin dizlerine kadar geliyordu. ''Bak'' dedi deve, ''korkulacak kadar derin değilmiş, sadece dizime kadar geliyor.'' Fare, deveyle boy ölçüşmesinin anlamsızlığını anladı. ''Dizden dize fark vardır. Sana karın gibi gelen benim gibi farelere ejderha gibidir. Senin dizine dek olsa da benim boyumun yüz katıdır.'' Deve şöyle dedi, ''Öyleyse bir daha kendinden büyüklere karşı küstahlık etme.'' Git, kendin gibi farelerle boy ölçüş. Fare yaptıklarına pişmandı. Deveden özür diledi ve kendisini karşıya geçirmesi için yalvardı. Deve de onun halini acıyıp, ''Çık sırtıma da ırmaktan geçireyim seni.'' dedi. Üzüm Kavgası Dilleri farklı olan dört kişi arkadaş olmuştu. Bir adam bu dört arkadaşa bir gümüş para vermişti. Bu parayla bir şey alıp yemeği düşündüler. Dördü de üzüm almak istiyordu ama her birinin dilinde üzümün başka bir adı olduğundan aynı şeyi istediklerinden haberleri yoktu. Bu yüzden anlaşmazlığa düşüp kavga etmeye başladılar. Oysa birbirlerinin dillerini bilselerdi anlaşmaları kolay olacaktı. Oradan geçen bilge bir adam onların kavga etmelerini engelledi. Çünkü o dördünün dilini de biliyordu. Ellerindeki parayla onlara üzüm getirince kavgayı bırakıp hep birlikte üzümü afiyetle yediler. Boya küpüne düşen çakal Bir çakal boş bulduğu bir depada oynayıp zıplıyordu. Orada içi farklı renklerde artık boyalarla dolu bir küp vardı. Çakal hoplayıp zıplarken ayağı ortada bulunan tahtalara takılınca kendini boya küpünün içinde buldu. Boya küpüne nasıl düştüğünü anlayamamıştı. Bunu düşünecek vakti de yoktu zaten. Bir an önce bu küpten kurtulmalıydı. Küp biraz derin olduğu için çıkmak pek de kolay değildi. Çıkmak için ayağa kalkıp küpün kenarına tutunmaya çalışıyor, her defasında küpün içine düşüyordu. Epey çabaladıktan sonra küpten çıkmayı başardı. Küpten çıkınca baktı ki her tarafı her renkten boya içinde ışıl ışıl. Çakalın her yanı boya olmuştu. Üzerindeki boya kuruyup bir de güneş vurunca, daha da parlamaya başlamıştı tüyleri. Bu yeni görünümü çakalın hoşuna gitti. Küpe düştüğü için kendini şanslı sayıyordu. Çakal rengarenk tüyleriyle arkadaşlarına caka satmak için soluğu öteki çakalların arasında aldı. Herkes onun bu haline şaşırmıştı. Çevresine toplandılar. Çakal neşeyle gülüyor ağzı kulaklarına varıyordu. Üstelik arkadaşlarına küçümseyerek bakıyordu. Çakallar ondaki bu değişimin nedenini merak ediyorlardı. Dayanamayıp hep bir ağızdan sordular. ''Küçük çakal, ne oldu da böyle neşeyle doldun? Üstelik kendini beğenmiş biri olup çıkmışsın. Baksana bizden uzak duruyorsun. Bu kendini beğenmişlik de nereden çıktı?'' Çakallardan biri boyalı çakalın karşısına geçip dedi. ''Gerçekten mutlu musun yoksa mutlu görünmeye mi çalışıyorsun?'' Boyalı çakal bu soru karşısında böbürlenerek konuştu. ''Şu rengime bir baksana, çiçek bahçesi gibi çeşit çeşit rengim var. Ne kadar güzelleştiğimi görmüyor musun? Bu bana Allah'ın bir lütfu. Ben sizin gibi sıradan bir çakal değilim. Bana bundan böyle çakal demeyin. Çakallarda böyle güzellik olur mu hiç?'' Çakallar böyle rengarenk bir çakalı daha önce hiç görmemişlerdi. Onun çevresinde toplandılar fakat tüyleri boyalı çakal artık kendinin tavus kuşu olduğunu ileri sürüyor, çakalların kendisine tavus demelerini istiyordu. Çakallar ise tavus kuşu hakkında biraz bilgi sahibiydiler. ''Tavus kuşları bahçelerde süzülerek gezer.'' dediler. ''Sen öyle süzülür müsün?'' ''Hayır.'' dedi boyalı çakal. ''Benim öyle bir becerim yok.'' Peki dediler tavuslar gibi ötebilir misin? Boyalı çakal bu soruya da hayır diye cevap verdi. Onlar da öyleyse sen tavus değilsin dediler. Sadece renkle boyayla tavus olunmaz. Yılan Hırsızı Bir hırsız bir yılancının yılanını çaldı. İyi bir iş yaptığını düşünerek seviniyordu. Oysa yılanlar tehlikeli hayvanlardı ve yılanı çalmakla kendi hayatını tehlikeye attığının farkında değildi. Bu arada yılanı çalınmış olan yılancı, üzüntü içindeydi. Yılanını bulmak için bakmadığı yer kalmamıştı. Yılanına tekrar kavuşmak için sürekli dua ediyordu. Sonunda hırsızın izini bulmuştu ama hırsız yaptığı hırsızın bedelini hayatıyla ödemişti. Yılan hırsızı sokmuş, daha sonra da ortadan kaybolmuştu. Hırsızın yılan tarafından sokulup öldürülmüş olduğunu gören yılancı, yılanı çaldırdığına artık üzülmüyor, duasının kabul olmamasına sevinip şükrediyordu. İşte böyle. Biz de tıpkı yılancı gibi Allah'a dua ederiz de, Allah bizim için zararlı sonuçlar verecek dualarımızı dikkate almaz. Yılan Avcısı Bir yılan avcısı, kış mevsiminde yılan yakalamak için dağa gitmişti. Yılan avcısının amacı yılan yakalayıp şehre getirmek ve yılanı para karşılığında insanlara göstermekti. Yılan yakalamak çok zor bir iştir. Yılan avcısı da bu zorluğa para kazanıp geçimini sağlamak için katlanıyordu. Yılan avcısı serin havada dağda yılanların saklanmış olabilecekleri her yere bakıyordu. Taş kavuklarını, mağaraları ve çalı diplerini dikkatle araştırıp yılan olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Böyle uzun bir süre dolaştıktan sonra bir mağaranın girişinde kocaman bir yılan rastladı. Bir insanı yutacak büyüklükteki dev yılan cansız yatıyordu. Ölmüş dedi içinden. Keşke canlı yakalasaydım. Ölmüş de olsa böyle büyük bir yılan bulduğuna sevinmişti. Olsun dedi. Bunun ölüsü de para eder. Bu yılan halkın çok ilgisini çekecek. Yılanı iplerle bağlayıp çuval parçalarıyla sararak. Bağdat şehrinin yolunu tuttu. Yolda güçlükle ilerliyor, ağır yılanı sürüye sürüye götürüyordu. Bu yılan sayesinde halkın ilgisini çekip biraz para kazanacağını düşünüyordu. Kış olmasına kıştı ama Bağdat'ta da havalar epey sıcak olur. Dağ havası soğuktu ama dağdan aşağıya indikçe hava ısınıyordu. Kim bilir Bağdat ne kadar sıcaktı şimdi. Yılan avcısı kocaman yılanı güçlükle taşıyordu. Hava biraz ısınmaya başladığından hem yorgunluktan hem sıcaktan terlemişti. Bu arada yılan avcısının bilmediği bir şey vardı. Yılan aslında ölü değildi. Dağdaki soğuk hava yüzünden hareketsiz kalmıştı. Çünkü yılanlar soğuk havada pek hareket edemezler. Ama havalar ısınınca yılanlar da canlanır ve yuvalarından çıkarlar. Yılan avcısı da yılanların bu özelliğini biliyordu fakat Yılanın hiç kımıldamadığını görünce onu ölü sanmıştı. Sonunda yılan avcısı ölü sandığı yılanla birlikte şehre geldi. Şehrin en kalabalık çarşısının ortasında durdu. Yılan avcısının büyük bir yılan getirdiğini duyan herkes orada toplanıyordu. Yılan avcısı kalabalık artın diye bekliyor, yılanın üzerini açmıyordu. İyice kalabalık olunca yılanın üzerindeki örtüyü açacak, ölü yılanı herkese gösterecek, Sonra da yanındaki kutuyu halkın arasına dolaştırıp para toplayacaktı. Bu arada öyle olmuş, hava iyice ısınmıştı. Yılan avcısının ölü sandığı yılan ısınıp canlanmaya başlamıştı. Örtünün altında kımıldıyordu. Ölü yılanın kımıldadığını gören herkes şaşırıp kaldı. Yılan çuval parçalarıyla sarılı ve iplerle bağlı olduğundan halkın merakı daha da arttı. Yılan avcısı da yılanın canlı olduğunu görüp şaşkınlık ve korkudan ne yapacağını bilemez olmuştu. Yılanın ölü olduğunu düşündüğü için onu bir sandığa ya da kafese koymayı düşünmemişti. Ama artık çok geçti. Yılan artık iyice hareket etmeye başlamıştı. Sonunda bağlı olduğu ipleri koparıp açığa çıktı. İnsanlar sağa sola kaçışmaya başladılar. Yılan avcısı da kaçmaktan başka çare bulamadı fakat yılanın elinden kurtulmayı başaramadı. Yılan avcısının başına geldiği gibi, belaların çoğu insanların başına kendi tedbirsizlikleri ve merakları yüzünden gelir. Fil neye benzer? Eski zamanlarda Hintliler bir şehre bir fil getirmişlerdi. Akşam vakti fili karanlık bir binanın içine koymuşlardı. Karanlık olduğu için fil hiç görünmüyordu. O zamana kadar hiç fil görmemiş meraklı insanlar, Zifiri karanlıkta filin olduğu yere giriyor, ona elleriyle dokunarak fili tanımaya çalışıyorlardı. Herkes sıraya geçmişti. Sırası gelen içeri girip file dokunuyordu. Biri tesadüfen filin hortumuna dokunmuştu. Dışarı çıkıp dedi ki, fil bir boruya benziyor. Bir başkasının eline ise filin kulağı gelmişti. O da çıkınca, fil bir yelpaze gibi dedi. Bir başkası da filin bacağını ellemişti. Ona göre ise fil bir sütun gibiydi. Uzun boylu biri de eliyle fili yoklamış, eli filin sırtına gelmişti. Fil bir taht gibi dedi. Oysa onların elinde bir lamba olsaydı da fili gözleriyle görselerdi, böyle yanlış ve eksik tanımazlar, başkalarına da yanlış bilgi vermezlerdi. Birçok insan bir şey konusunda yeterli bilgisi olmadığı halde onu çok iyi tanıyormuş gibi konuşur da insanlara yanlış bilgi verir. Haylaz Çocuklar ve Kuruntulu Öğretmen Bir okulda öğrenciler ders çalışmaktan bıkmışlardı. Öğrencilerden biri öğretmenin her gün derse gelmesinden yakınıp neden hastalanıp da birkaç gün okuldan uzaklaşmıyor dedi. Bu söz öğrencilerden birinin aklına bir fikir getirdi. Öğretmenim diyecekti. Benziniz solmuş. Hasta mısınız yoksa? Öğrencinin planına göre öğretmen bu söz üzerine kuruntuya düşecek, hasta olduğunu sanacaktı. Öğrenci arkadaşlarına sıkı sıkı öğütledi. Siz de öğretmen kapıdan girince kaygılanmış gibi yapacaksınız. Diyeceksiniz ki, öğretmenim neyiniz var? Hiç iyi görünmüyorsunuz. Bu fikir bütün öğrencilerin hoşuna gitmişti. Planı uygulamaya karar verdiler. Artesi gün çocuklar bu planı düşünerek evden okula geldiler. Bu planı yapan arkadaşlarının herkesten önce okula girmesini beklediler. Planı o başlatacaktı çünkü. O çocuk önce okula girdi ve öğretmenin yanına gitti. Öğretmene selam verip kaygıyla baktı. Öğretmenim benzininiz solmuş hasta mısınız yoksa? Benim bir sıkıntım yok dedi öğretmen. Git otur yerine. Öğretmen hasta olmadığını biliyordu ama yine de içine bir kuruntu düşmüştü. Daha sonra diğer öğrenciler içeri girdiler. Herkes öğretmeni tuhaf tuhaf bakıyordu. Öğretmen ne bakıyorsunuz? Otursanız yerlerinize. Çocuklardan biri bir şeyiniz yok değil mi öğretmenim? Ateşiniz varmış gibi görünüyor da.'' Bir başkası. Yüzünüz biraz solgun görünüyor. Umarım hasta değilsinizdir. Kısacası her öğrenci buna benzer şeyler söyledi. Öğretmenin kuruntusu daha bir arttı. Bu kuruntu yüzünden öğretmenin yüzü gerçekten sararmaya başlamıştı. Dersi bırakıp evin yolunu tuttu. Hızlıca çaldı kapıyı. İçinden de karısına söyleniyordu. Benimle hiç ilgilenmiyor. Sonum gelmiş haberi yok. Karısı onu görünce şaşırdı. Hayırdır dedi. ''Niye geldin? Bir şey mi oldu?'' ''Kör müsün? dedi öğretmen. ''Şu yüzüme baksana.'' ''Nasıl da solgun. Öğrenciler bile fark etti de senin haberin yok.'' Kadın itiraz etti. ''Senin bir şeyin yok. Nereden çıkarmışlar bunu? Kuruntulanma boşuna.'' Karısı onun hasta olmadığını, yüz renginin yerinde olduğunu söylüyordu ama öğretmen bir türlü inanmıyordu. Dinlenmeye çalışıyor fakat öğrencilerini de bırakmaya gönlü razı olmuyordu. Öğrenciler derslerini yüksek sesle tekrarlıyor, o da dinliyordu. Çocuklar planlarının henüz işe yaramadığını görüp söyleniyorlardı. ''Hala ders yapıyoruz.'' diyorlardı. Ne anladık bu plandan? Planı ilk olarak ortaya atan öğrencinin aklına yeni bir fikir gelmişti. ''Arkadaşlar.'' dedi. ''Okurken sesinizi biraz daha yükseltin.'' Öğrenciler seslerini biraz daha yükselttiler. Öğrencilerin seslerinden dolayı odayı bir uğultu kapladı. Bunun üzerine aynı öğrenci öğrencileri susturup Sesimiz dedi öğretmenimizin başına ağrıtıyor. Kendisi zaten hasta. Öğretmen öğrencisinin sözünü doğruladı. Evet başımın ağrısı arttı. Hadi dışarı çıkın. Öğrenciler sevinerek dışarı çıktılar. Herkes dersten kurtulup evine gitti. Çocuklar eve erken dönünce anneleri çocuklardan kuşkulanmışlardı. Ne diye erken döndünüz? Dersten mi kaçtınız yoksa? Çocuklar öğretmenin hastalandığını söylediler. Anneleri çocukların yalan söylüyor olabileceklerini düşünerek ertesi gün öğretmenin evine gittiler. Baktılar ki öğretmen ağır hasta gibi yatıyor. Yorgana iyice sarılmış, bu yüzden de terlemiş. Öğrenci verileri bu hastalıkla da öğretmen bey dediler. Bizim haberimiz yoktu. Öğretmen bu söz üzerine yerinden doğrulup cevap verdi. Bu hastalıktan benim de haberim yoktu. Haylaz çocuklar haber verdiler. Böylece öğrencilerin anneleri öğretmenin hasta olmadığını, bu işin çocukların bir planı olduğunu anladılar ve çocuklarını uyarıp okul ve dersin önemini anlattılar. Aydan Korkan Fil Bir ormanda suyu tertemiz, berrak mı berrak bir göl vardı. Ormandaki hayvanlar oraya gelip su içerler, gölün çevresinde oynayıp eğlenirlerdi. Orman hayvanlarının bu mutlulukları uzun sürmedi. Bir gün ormana bir fil sürüsü geldi. Filler göl kenarından bir türlü ayrılmıyorlardı. Diğer hayvanlar fillerden korktukları için suya yanaşamıyorlar, susuz kalıp sıkıntı çekiyorlardı. Hayvanlar bu sıkıntıdan kurtulmak için düşünüp taşınıyor, bir çözüm bulmaya çalışıyorlardı. Sonunda filleri oradan uzaklaştırmak için akıllarına bir hile geldi. Zaten hile yapmasalar kocaman fillere nasıl güçleri yetecekti. Bir gece yaşlı bir tavşan yüksek bir tepeden fillere seslendi. Ey fillerin kralı! Ben ayın elçisiyim. Sana aydan mesaj getirdim. Fillerin kralı karanlıkta tavşanı görmüyor, sadece sesini duyuyordu. Tavşan yüksek sesle konuşmayı sürdürdü. Ay diyor ki bu göl benim gölüm. Arkadaşlarını alıp uzaklaş gölden, yoksa ay sizin hepinizi kılıçtan geçirecek. Fillerin kralı bu mesaja pek anlam verememişti. Karşılık vermeden duruyordu. Filden ses çıkmadığını gören yaşlı tavşan ciddi bir ses tonuyla devam etti. Bu mesajın doğruluğunun kanıtını bir hafta sonra gece vakti göle gelince göreceksin. Sen göle gelip su içmeye başlayınca ay öfkelenip hareket edecek. Kral Fil iyice merak etmeye başlamıştı. Bir hafta bekleyip bu işin aslını öğrenmeye karar verdi. Tavşanın bir bildiği vardı. Bir hafta sonra Dolunay çıkacaktı. Kral Fil bir hafta sonra gece vakti tek başına göle geldi. Göldeki Dolunay göle yansıyordu. Fil su içmek için hortumunu göle daldırır daldırmaz suda bir dalgalanma oldu. Bu dalgalanma yüzünden ayın sudaki yansıması titreyip hareket etti. Fil korktu. Ayın elçisinin dediği doğru çıktı diye düşündü. Hayvanların hilesine aldanan kral fil hemen oradan kaçıp arkadaşlarının yanına gitti. Fil sürüsü sabah olur olmaz o ormanı terk etti. Böylece ormandaki hayvanlar rahat bir nefes aldılar. Hayvanların Dilini Öğrenen Adam Genç bir adam, Musa peygamberden kendisine hayvanların dilini öğretmesini istedi. Evcil ve yabani hayvanların dilini anlamamı sağla da onların konuştuklarını anlayıp ders ve ibret alayım. Musa peygamber onun bu isteğini ilk önce geri çevirdi. Bu hevesten vazgeçti dedi. Bu senin için iyi olmayabilir. Adam ısrar ediyor isteğinden vazgeçmiyordu. Musa peygamber ise onu vazgeçirmeye çalışıyordu. İsteğini kabul ettiremeyen adam, bütün hayvanların dilini öğrenme isteğinden vazgeçtim. Bana sadece tavuk ve köpeğin dilini öğret. En azından insanların sadık dostu köpeklerin ve evimizdeki tavuklarla horozun konuştuklarını anlayayım dedi. Musa peygamber onun ısrarları karşısında. Sen bilirsin. Öyleyse istediğin verildi dedi. Adam sevinip teşekkür ederek ayrıldı Musa peygamberin huzurundan. Eve döndükten sonra köpek ve tavuğun dilini anlayıp anlamadığını sınamak için kapının önünde beklemeye başladı. Evin hizmetçisi evin önüne çıkıp sofra bezini silkeledi. Sofra bezinden büyük bir ekmek parçası yere düştü. Horoz hemen koşarak ekmeği kapıp kaçtı. Bunu gören köpek, ''Sen benim hakkım elimden aldın.'' dedi horoza. ''Sen buğday tanesi yiyebilirsin. Oysa benim buğday yemem imkansız. Buğday, arpa ve mısır yiyebilecekken... Bizim yiyeceğimize göz diktin. Horoz ona cevap verdi. Ekmeği aldım diye üzülme. Bunun yerine daha iyi yiyecekler gelecek sana. Sahibimizin atı yarın ölecek. Bol bol et yersin. Atın ölümü köpekler için bayram demektir. Adam bunu duyunca hemen atını pazara götürüp sattı. Böylece horozun sözü boşa çıktı ve köpeğe karşı mahcup oldu. Ama... Ertesi gün kapının önünde ekmeği görünce gene dayanamayıp köpeğin önünden kapı verdi. Köpek buna çok sinirlendi. Bire hileci horoz dedi. Bu kaçıncı yalan. Ölecek dediğin ata ne oldu? O at başka yerde ölüp gitti dedi horoz. Sahibimiz atı satıp zarar etmekten kurtuldu ama başkalarını zarara soktu. Fakat merak etme yarın da katır ölecek. Tavuklar ve horozlar et yemez bilirsin. ''Katırı tek başına afiyetle yersin.'' Adam onların konuşmalarını gene duyup anladı ve hemen katırı sattı. Böylece köpek etten mahrum kaldı. Adam horoz ve köpeğin dilini anladığı için seviniyordu. Ertesi gün öfkeli köpek horoza bağırıp çağırdı. ''Be hey yalancı horoz! Ne oldu katıra?'' Horoz mahçuptu. ''Katırı da sattı.'' dedi hayıflanarak. ''Ama yarın kölesi ölecek. O ölünce... Cenaze evine yemekler gelir. Onların artıklarıyla bir güzel doyurursun karnını. Adam bu konuşulanları da duyup kölesini aceleyle satıp tasadan kurtuldu. köpeğini artık daha mülük almamıştı. Horozun yolunu kesti. Bu kaçıncı yalan diye bağırdı. Yalandan başka işin yok senin zaten. Horoz onun bu suçlamasına alınmıştı. Biz horozlar yalan söylemeyiz dedi. ibikleri kızararak. Sabah namazını insanlara biz bildiririz. Yanlış zamanda ötersek hemen boynumuzu keserler. ''Bu laflar karın duyurmuyor.'' dedi köpek. Horoz yutkunduktan sonra üzüntüyle sevinç arası bir sesle konuştu. ''Sana bir haberim var. Yarın sahibimiz ölecek. Mirasçısı da cenaze töreni için öküz kesecek. Sana da mahallenin köpeklerini de yiyecek çıkar. Bol bol yersin artık.'' At, katır ve kölenin ölümünü duyan adam bunları satıp zarardan kurtulmuştu ama... Şimdi horozun ağzından kendi ölümünü duymuştu. Artık yapacak bir şey yoktu. Köpek ve arkadaşları o gün bayram etti. İşte böyle. Başkalarını zararı uğratmaktan çekinmeyen sonunda kendisi zarar görür. Tembel Köpek Tembel bir köpek vardı. Pek çok köpeğin yaptığı gibi kış gelince bir kenara kıvrılıp yerinden kalkmazdı. Soğuk kemiklerine işler, iyice büzüşüp küçülürdü. Açık havada sabahlamak onu canından bezdirirdi. Soğuktan kurtulmak için çareler düşünüp kendi kendine ''Yaz gelsin de bir güzel çalışıp kendime bir kulübe yaparım'' derdi. Fakat yaz gelip de havalar ısınınca iyice gevşer, kışınki küçük halinden eser kalmazdı. Kendi kendine çok büyük olduğunu düşünür, hiçbir kulübeye sığmayacağını sanırdı. Bu iri halimle hangi kulübeye sığarım derdi. Sıcağın da etkisiyle iyice tembelleşir, yeniden kış geleceğini unuturdu. Böylece yeni kışa yine hazırlıksız yakalanırdı. Bazı insanlar da zorlukla karşılaştığı zaman kendi kendine söz verip bir daha zorluklara karşı önlem almayı düşünür ama zorluklar bitip de rahata erince tembelliğin yüzünden hiçbir şey yapmaz.'' Üç Balık Bir gölde üç balık yaşıyordu. Balığın biri çok akıllı, biri yarı akıllı, biri de akılsızdı. Balıkçılar göl kenarından geçerken bu balıkları gördüler ve onları avlamak için ağ getirdiler. Akıllı balık, balıkçılar daha ağlarını atmadan oradan kaçtı ve zorlu bir yolculuktan sonra denize ulaştı. Yarım akıllı balığın kafası da biraz çalışıyordu ama erken davranıp kaçmayı düşünememişti. Birinci balıkla birlikte kaçamadığı için üzgündü ama üzülmenin yararı yoktu. Ne yapsam ne etsem diye düşünmeye başladı. Aklına iyi bir fikir geldi. En iyisi ölü taklidi yapayım dedi. Ölü taklidi yapınca balıkçılar onun ölmüş olduğunu sanıp yakalamaktan vazgeçtiler. Akılsız olan üçüncü balık ise hiçbir çare düşünmemiş balıkçıları seyrediyordu. Sonunda balıkçılar onun olduğu yere attılar. Ağa takılan akılsız balık çırpınıp duruyor, akılsızlığına üzülüyordu. Onun bu üzüntüsünün hiçbir yararı olmadı. Balıkçılar onu yakalayıp kızgın tavaya hazırlarken, akıllı balığa uymadığı, denize ulaşmak için gayret etmediği için hayıflanıyordu. Kendi kendine, buradan kurtulursam bir daha gölde yaşamayacağım, doğruca denize gideceğim diyordu. Kuşun Öğüdü bir avcının kurduğu tuzağa bir kuş yakalanmıştı. Tezbirsiz davranıp tuzağa düşen kuş kurtulmak için bir yol bulmaya çalışıyordu. Sonunda bir yol bulmuştu. Kendisini almaya gelen avcıya, ''Yüce efendim'' dedi. ''Sen nice koyunlar, inekler yemişsindir. Çok develer kurban etmişsindir. Onlarla doymamışken benimle nasıl doyacaksın?'' Adam kuşun konuştuğunu görünce çok şaşırmış baka kalmıştı. Kuş ise konuşmaya devam ediyordu. ''Beni serbest bırak da sana üç güzel öğüt vereyim. Öğütlerimi dinle de zeki mi, aptal mı olduğuma sen karar ver. Öğütlerini söyle bakalım.'' dedi. ''Birinci öğüdü elindeyken vereyim.'' dedi kuş. ''İkinci öğüdü duvarın üstünde, üçüncü öğüdü de ağaca konup vereyim. Göreceksin.'' Bu üç öğüt sayesinde bahtın açılacak. Avcı onun bu teklifini kabul etti ve tuzaktan kurtararak avcunu aldı. Kuş avcının avcundayken şu öğüdü verdi. Kim söylerse söylesin olmayacak şeye inanma. Kuş bu öğüdü verince serbest kalıp duvarın üstüne kondu. Avcı ikinci öğüdü bekliyordu. Kuş ikinci öğüdü de verdi. Geçmiş olan şeye üzülme. ''Elinden giden şeyler için boşuna hayıflanma.'' Yakındaki ağaca konan kuş avcıya seslendi. ''Üçüncü öğütten önce sana bir haber vereceğim. Karnımda çok değerli on dirhem bir inci var. Bu inci senin ve ailen için iyi bir kazanç olurdu ama kısmetin değilmiş.'' Bunu duyan avcı acı acı inleyip ağlamaya başladı. Kuş ona çıkışır gibi konuştu. ''Sana öğüt vermedin mi geçmiş olana üzülme diye?'' ''Geçip gitti artık. Ne diye üzülüyorsun?'' ''Öğüdümden bir şey anlamamışsın. Birinci öğüdümü de anlamadın sen.'' Demiştim ki, ''Kim derse desin, olmayacak söze inanma.'' ''Bayım, benim kendim üç dirhem gelmezken, içimde nasıl on dirhem ince olsun?'' Bu sözler üzerine avcı ağlayıp üzülmeyi bıraktı. Üçüncü öğüdü merak ediyordu. Bana güzel dersler verdin ama üçüncü öğüdünü hala söylemedin dedi. Kuş cevap verdi. Verdiğim iki öğüdü tutmadığın halde benden üçüncü öğüdü bekliyorsun. Uyuyan cahile öğüt vermek çorak toprağa tohum ekmek gibidir. Karıncalar ve kalem Bir karınca kağıt üzerinde hareket eden bir kalem gördü. Kalem Kağıt üzerinde geziyor, çok güzel resimler yapıyordu. Karınca hemen gidip bir başka karıncaya haber verdi. Bak dedi, şu kalem ne güzel resim yapıyor. Öteki karınca kalemi tutan parmakları gördü. Bu resimleri kalem kendi kendine yapmıyor dedi. Kaleme resim yaptıran parmaklardır. Onların konuşmalarını duyan üçüncü bir karınca geldi oraya. Onların bu konuşmalarını dinlerken kaleme ve parmaklara bakıyordu. Daha da yukarıya bakınca kalemi tutan parmakların bağlı olduğu bir el ve kol gördü. Bu dedi parmakların işi değil kolun işidir. Kol olmasa ne el hareket eder ne parmaklar ne de kalem. En sonunda oraya daha akıllı ve bilgili bir karınca geldi. O da kalemin kağıt üzerindeki hareketini izledi. Sonra parmaklara ve kola baktı. Kolda bir gövdeye bağlıydı. Bu gövdenin hareket etmesini sağlayan başka bir güç olmalı diye düşündü akıllı karınca. Gövdeyi hareket ettiren akıl ve candır. Gövdede can olmasa hareket edemez. Akıl olmasa gövde güzel resimler yapmayı düşünemez. Aslında her şeyin kaynağı insana can ve akıl veren Allah'tır. Oduncunun Eşeği Bir oduncunun çelimsiz mi çelimsiz bir eşeği vardı. Oduncu yoksul olduğundan eşeği de doğru dürüst beslenemiyor, gün geçtikçe zayıflıyordu. Üstelik hiç dinlenemiyor, ormandan şehre odun taşımaktan yorgun düşüyordu. Kendi karnını güçlükle doyuran sahibi eşeğin haline hiç aldırmıyordu. Bir gün eşeğiyle oduna giderken padişahın seyisine rastladı. Seyis padişahın sarayında atların bakımından sorumluydu. Oduncu seyisi tanıyordu. Selamlaştılar... Seyiz eşeğin haline acımıştı. Bu zavallının hali nedir böyle diye sordu. Tek nedeni benim yoksulluğum dedi Oduncu. Ben karnımı zor doyuruyorum zaten. Seyiz hem Oduncu'ya yardım etmek hem de eşeği bu durumdan kurtarmak istiyordu. Sen onu birkaç günlüğüne bana ver de padişahın ağırında beslenip biraz kendine gelsin dedi. Oduncu bu teklife de sevinmişti. Hem eşek biraz güçlenir hem de belki padişahtan bana biraz yardım gelir diye düşünüp eşeği Seyis'e teslim etti. Seyis eşeği padişahın ahırına götürdü. Temiz ve bakımlı ahıra giren eşek çevresine bakındı. Çevresinde bir sürü bakımlı, semiz ve genç görünümlü atlar vardı. Yemleri ve suları zamanında geliyordu. Onların haline imrendi. Çelimsiz eşek bir onların bakımlı haline, bir de kendinin zavallı haline bakarak iç geçirdi. Sonra da başını yukarı kaldırıp şöyle dua etti. Yüce Rabbim, eşeğim eşek olmasına ama ben de senin kulunum. Böyle çelimsiz ve güçsüz oluşum niçin? O gece eşeğin gözüne uyku girmedi. Böyle bir yere geldiği için şükretmek yerine kendini atlarla karşılaştırıp Şimdiye kadarki durumundan kendi kendine dert yanıyordu. Bu atlar hiç yük taşımıyorlar, yiyip içip yatıyorlar. Üstelik biz eşeklerden daha güçlüler. Bu adaletsizlik değil mi? Ertesi gün ahırda bir hareketlilik başladı. Savaş zamanı gelmişti. Eşeğin savaşın ne olduğundan haberi yoktu. Şaşkınlık içinde olan bitenleri izliyordu. Atlar eğerlendi ve birer birer ahırdan çıkarıldı. Sonunda eşek ahırda yalnız kalmıştı. Aradan uzun bir zaman geçti. Savaş bitmişti. Atlar yorgun argın geri döndüler. Her yanları yara bere içindeydi. Atların ayakları sıkıca bağlandı. Nalbantlar sıra sıra dizilip atların yaralarını temizlemeye başladılar. Neşterlerle atların yaralarını yarıp savaşta saplanan ok uçlarını çıkarıyorlardı. Eşek savaşın ne olduğunu o zaman anlamıştı. Rabbim dedi. Ben bu yoksulluk ve güçsüzlüğe razıyım. Yeter ki savaş ve huzursuzluktan uzak kalayım. İnsanlar başkalarının yaşantılarının iyi yanlarını görüp onlara imrenirler. Oysa her insanın yaşantısının güzel yanları olduğu gibi zor ve kötü yanları da olabilir. Önemli olan yaşantımızdaki güzellikleri iyi değerlendirmektir. Eşek ve Tilki Kurnaz tilki acıkan aslana yiyecek bulma telaşındaydı. Ne yapsam ne etsem diye düşünüp yürürken gölgede yatmakta olan bir eşeğe rastladı. Eşeği kandırıp aslanın yanına götürürse iş tamamdı. Aslan eşeği bir güzel yakalayıp yiyecekti. Tilki yaklaşıp eşeğin aklını çölecek sözler söylemeye başladı. Kalk da seni güzel çayırlara götüreyim böyle beklemekle karın doymaz. Bir bilsen etrafta ne güzel otlar var. Eşek yattığı yerden konuştu. Ben halimden memnunum. Sahibim bana az da olsa yiyecek veriyor. Bununla yetinip şükretmek en iyisi. Tilki eşeği zor kandıracağını anlamıştı. Biraz daha dil dökmeliydi. Eşeğin yanından ayrılmadı. Ona türlü türlü hikayeler anlatıp ilgisini çekmeye çalıştı. Sonunda eşeği bir gezintiye çıkmaya razı etti. Fena mı olur değişik yerler görürsün. Bu arada da güzel otlar yersin dedi tilki. Uzun süre tilkiye direnen eşek, tilkinin öve öve bitiremediği yeşillikleri ve berrak pınarları iyice merak etmeye başladı. Tilkinin söylediklerinden etkilenmişti. Saman ve kuru ot yemekten bıktım zaten diye geçirdiği içinden. Biraz taze ot yesem fena olmayacak. Böylece tilkiyle eşek yola koyuldular. Sonunda aslanın beklediği yere yaklaşmışlardı. Eşeğin geldiğini gören aslan sabırsızlanıp kükremeye başladı. Aslanın kükremesini duyan eşek dört nala kaçıp gözden kayboldu. Padişahım dedi tilki. Ne diye sabretmedin? Sessiz kalıp yaklaşmasını bekleyecektin. Ne yapayım dedi aslan. Açlıktan sabrım da gitti aklım da. Sana kurnaz tilki diye boşuna dememişler. Bir yolunu bulup onu buraya tekrar getirmeyi dene. Bu biraz zor olacak ama onu yine kandırabilirim. Bu kez de acele edip işi berbat etme dedi ki. Söz, yanıma gelinceye kadar hiç yerimden kımıldanmam. Uyumuş gibi yaparım dedi aslan. Tilki hemen eşeği buldu. Eşek ona sitem edip, senin gibi dost olmaz olsun dedi. Ben sana ne yaptım ki beni o canavarın yanına götürdün? Tilki yine dil döküp eşeği kandırmaya çalıştı. Senin gördüğün aslan değil bir büyüydü dedi. Ben senden daha güçsüzüm ama her zaman orada dolaşırım. Şimdiye kadar bana bir zarar gelmedi. Herkesin oraya yaklaşmaması için oraya büyü yapmışlar. Büyü yapmasalardı bütün hayvanlar oraya gelir, orası çöl gibi kupkuru olurdu. Aslında ben sana söyleyecektim. Aslan kükremesi gibi bir ses duyarsan korkma diye. Ama unutmuşum. Tilkinin bu yeni hikayesi yüzünden eşeğin kafası karışmıştı. Ama... Aslandan daha ödü patlıyordu. Tilkinin dediği gibi o ses aslan sesi değil de bir büyü olabilirdi ama ya gerçekten aslan varsa orada? Ne olursa olsun tilkinin peşine takılıp da tehlikeye atılmak istemiyordu artık. Tilkiye dönüp ''Çekil git başımdan, senin lafına karnım tok'' dedi. Tilki bir türlü vazgeçmiyordu. ''Sen iyice kuruntulandın'' dedi eşe. ''Gördüğün bir hayaldi.'' Tekrar gidelim orada aslan olmadığını göreceksin. Eşek tilkiyi başından uzaklaştırmaya çalışıyor. Tilki ise eşeğe dil dökmeyi sürdürüyordu. Bu arada eşeğin karnı da iyice acıkmıştı. Tilki yeşil çayırlardan söz ettikçe eşeğin iştahı kabarıyor. Böylece ne yapacağını bilemez oluyordu. Aklı tilkiye inanmaması gerektiğini söylerken midesi onu çayırlara gitmeye zorluyordu. Sonunda tilkinin hileleri etkili oldu ve eşek ormana tekrar gitmeyi kabul etti. Böylece eşek aslanın yanına kadar yaklaştı. Saklanmış olan aslan son ana kadar sesini çıkarmadı ve eşek iyice yaklaşınca bir hamlede onu yakalayıp öldürdü. Aslan eşekten biraz yedikten sonra susayıp yakındaki pınara su içmeye gitti. Bu arada fırsat kollayan tilki, Aslanın yokluğundan yararlanıp eşeğin ciğeriyle yüreğini yedi. Aslan suyu içip eşeğin yanına dönünce eşeğin yüreğiyle ciğerini yemek için aradı, bulamadı. Tilkiye dönüp, bunun ciğeriyle yüreği nerede diye sordu. Kurnaz Tilki hemen cevap verdi. Onda ciğer ya da yürek olsaydı buraya bir daha gelir miydi? Et ve Kedi bir adamın tutumsuz bir karısı vardı. Adam eve ne getirirse boşa harcardı. Adam ise karısının bu davranışlarına pek sesini çıkarmazdı. Bir gün adam eve akşam yemeğini misafir çağırmıştı. Sabahleyin gidip alışveriş yaptı. Çarşıdan birçok yiyecek içecek aldı. Karısı pişirsin diye biraz daha et almıştı. Adam akşam yemeği için aldıklarını eve getirip bıraktıktan sonra tekrar işe gitti. Adam gider gitmez karısı eti bir güzel pişirdi ve komşu kadınları davet etti. Kocasının aldığı içeceklerden de koydu masaya. Kadınlar hep birlikte yiyip içtiler. Adam misafir gelecek diye evine biraz erken geldi. Karısı pek hazırlık yapmamıştı. Üstelik et yemeği de yoktu. Adam merak etti. Biliyorsun dedi misafirimiz birazdan gelir. Misafire yemek ikram etmek gerek. Eti neden pişirmedin? Karısının cevabı hazırdı. Eti kedi yedi. Mümkünse gidip yeniden et al. Adam karısının huyunu bildiği için eti kedinin yediğine inanmamıştı. Kilerden tartıyı alıp geldi, kediyi tarttı. Kedi tam yarım batman geliyordu. Bunun üzerine adam dayanamayıp karısına çıkıştı. Hanım, et yarım batmandan fazlaydı. Kedi ise tam yarım batman. Eğer bu kediyse bizim et nerede? Yok, bu etse bizim kedi nerede? TUZAĞA DÜŞEN KUŞ Bir ovada kuşlar için tuzak kuran bir avcı, tuzağın bulunduğu yere buğday serip saklanmıştı. Kuşlar kendisini görmesin diye otların ve çalıların arasına gizlenmişti. Kuş, çayırda gezinirken farkında olmadan avcının bulunduğu yere geldi. Otların arasında oturmakta olan adamı gördü, adamın niçin orada oturduğunu anlayamamıştı. Merakını gidermek için adama seslendi. ''Hey, burada ne yapıyorsun? Kimsin sen?'' Niçin böyle otlar arasında duruyorsun? Adam avcı olduğunu anlamasın diye ben insanlardan uzak duran bir dervişim. Bu ıssız yerde bitkilerle beslenip kendi başıma yaşıyorum diye cevap verdi. Kuş onun bu sözüne inanmıştı. Ona insanlardan uzak durmaması ve çalışıp topluma yararlı işler yapması gerektiğini anlattı. İnsanların iyisi insanlara yararı dokunandır diye hatırlattı avcıya. Avcı da onun sözlerini onayladı. Uzun uzun konuştular. Böyle konuşurlarken kuşun gözü yerdeki buğdaylara ilişti. ''Bu buğdaylar kimin?'' Avcı yalan söyledi. ''Bunları bana öksüz bir çocuk emanet etti.'' ''Ben çok acıktım.'' dedi kuş. ''Açlıktan bitkin düştüm. İzin ver de biraz buğday yiyeyim.'' ''Eğer çok açsan yemende bir sakınca yok ama dayanabileceksen yemesen daha iyi olur.'' dedi avcı. Kuş kendini tutamıyordu. Buğdaylara saldırmak için can atıyordu. Üstelik avcı da izin vermişti. Hemen saldırdı buğdaylara. Tuzağı hiç fark etmemişti. Buğdayların birazını yedikten sonra yürümek için başını kaldırdı ama bir türlü hareket edemiyordu. Çünkü ayağı tuzağa takılmıştı. Sabırsızlığı ve dikkatsizliği yüzünden tuzağa düşmüştü. Çırpınıp kurtulmaya çalıştıkça, Aya iyice bağlandı. Bağırıp yardım istedi ama yardımına kimse koşmadı. Avcıya yalvardı. Avcı zaten onu yakalamak istediği için ona yardım etmedi. Kuş son pişmanlığın fayda etmediğini anladı. Fare ile kurbağa Bir gün bir fare ile kurbağa bir ırmak kıyısında karşılaştılar. Tanışıp kısa sürede arkadaş oldular. Her gün belirli bir vakitte ırmak kıyısında bir köşede buluşmaya başladılar. Böylece her gün bir süre birlikte oturup dertleşiyorlardı. Bir gün bir arada konuşurlarken Fare Kurbağa'ya dedi ki ''Kurbağa kardeş, her gün buluşuyoruz ama zamanı tam bilemediğimiz için birbirimizi beklemek zorunda kalıyoruz. Bazen ben geliyorum ama sen o sırada suda oynuyor oluyorsun. Sana sesleniyorum ama beni duymuyorsun.'' Fare Kurbağa'yı çok seviyordu. Onu her istediğinde görmek istiyordu. Bunun için bir çözüm bulmalıydılar. Fare uzun uzun kendi durumundan söz etti. ''Ben'' dedi, ''sadece karada yaşayabiliyorum. Suya girmem imkansız. Oysa sen hem suda yaşıyor hem de istediğin zaman karada gezebiliyorsun. Benim sana her zaman ulaşabilmem için bir yol bulmalısın.'' Kurbağa, farenin yalvarmalarına dayanmadı. ''Haklısın'' dedi fareye ama ''nasıl bir çözüm bulabiliriz ki?'' Kurbağa bir çözüm bulamadı ama farenin aklında bir fikir vardı. Gözleri parlayarak konuştu. ''Bir çözüm buldum galiba. Bir ip bulalım, ipin bir ucunu benim ayağıma, öteki ucunu da senin ayağına bağlayalım. Birbirimizi görmek istediğimiz zaman ipi çekmemiz yeterli olur. Ben karadan ipi çekerim, sen de karaya çıkarsın.'' Kurbağa bu fikirden pek hoşlanmamıştı ama arkadaşını kırmamak için sesini çıkarmadı. Fare hemen bir ip getirdi. Önce kurbanın ayağına sonra da kendi ayağına bağladı. Böylece her gün fare istediği zaman ipi çekiyor, kurbağa da karaya çıkıyordu. Ne yazık ki bir gün kötü bir şey oldu. Bir karga fareyi yakalayıp uçmaya başladı. Fare kargayla birlikte havalanınca kurbağa da sürüklenerek sudan çıkıp havalandı. Herkes havada uçan kurbağayı görünce çok şaşırdı. Kurbağa ise... Yanlış biriyle arkadaş olduğunu daha yeni anlamıştı. Pişmanlık içinde kendi kendine şöyle dedi. ''Kendim gibi suda yaşamayan biriyle arkadaş olmanın sonu budur işte.''